Eşimin psikolojisi bozuldu. E, kayınvalidem de yani annesi de diyor ki sen muska yapan hocalara göster de e, bu durumdan kurtulalım. Eşim de bunlara inanmıyorum diyor. Ne kadar doğru Allah razı olsun cevaplarsanız seviniriz demişler. Evet, e, öncelikle şunu söylemek gerekir. E, maalesef toplumumuzda istismarcı insanlar çok. Bu gibi hususlarda hemen deniliyor ki bir hocaya gidelim. hocaya gidelim. Esasında bunların birçoğunun hocalıkla bir alakası yok. Yani hoca dediğimiz zaman dini vasıfları olan bir kişi akla gelir. Bunların birçoğunun dini vasıfları yoktur. Bunlar piyasada bu işi meslek edinmiş kişilerdir. Dolayısıyla bunlara aldanmamak gerekir. Bu işin Hakikisini yapan var, hakiki olan var. Bir de e, bu işi ticarete döküp aslında bu işi hiç anlamadığı halde, bilmediği halde bu işi yapanlar var. Ve halkımız çoğunlukla tuzağa düşüyor. Yani, yani bilmeyenlere gidiyor. Evet, bilmeyenlere gidiyor. E, çok önemli e, bir sürü parasını harcıyor. E, hatta biz kendisine gitme, böyle gitme dediğimiz halde Yine de gidiyor bir sürü parasını harcıyor. Ben bu konuda birçok olaya şahidim. Ee, gidiyorlar mesela. E, geldikleri zaman diyorum ki e, ver bakalım sana yazdığı muskayı. Bakayım ne yazmış falan diyorum. Çoğunlukla harfleri yazıyor, rumuzları yazıyor. Efendim hiç ilgisi alakası olmayan kişileri yazıyor. Fotokopi çektirmiş bir başkasına ait bir e, muska kendisinden fotokopi çektirip vermiş falan. Böyle bu tür istismarlar oluyor. Bu konuda eğer gerçekten psikolojik bir rahatsızlık varsa öncelikle bizim tavsiye edeceğimiz şey bugün doktorlar var. Yani psikolog olan insanlar var. Bunlar bu işin ilmini yapmışlar. Bu konuda verdikleri çeşitli tıbbi aletler var, ilaçlar var. Bunlardan istifade edebilir. Efendim onların tecrübelerinden istifade edebilir. Bununla beraber e, dualar var. Efendim dua oku okuyabilir, kendisi okuyabilir. E, ağzı dualı dediğimiz insanlara okutabilir. Yani Güvendiğimiz, tanıdığımız. Evet yani herhangi bir e, ücret beklemeden gerçekten e, Allah rızası için okuyan insanlar var. Ağzı dualı dediğimiz insanlar var. Bu insanlara gidip bu insanlar ona dua okuyabilir. Ee, böyle yapmayıp da e, istismarcılara kendisini kaptırırsa bir kaptırdı mı kolay kolay da kurtulamaz. Çünkü onlar bu işin devamını nasıl getireceklerini çok iyi biliyorlar. Nasıl para elde edeceklerini çok iyi biliyorlar. Efendim ben diyor e, okuduğumdan falan para istemiyorum ama işte... Şu ilaçlar var veya şu var bilmem efendim yok e, zaferan kullanıyorum veya işte şu bitkiyi kullanıyorum. Bunun için bunun da bir sürü giderleri falan var diyor. 10 liralık bir şeyi 200 lira, 300 lira, 500 lira, 1000 lira e, paralar alıyorlar ve e, neticede bu insanların dertlerine de deva olmuyorlar. Onun için onlara gitmesini tavsiye etmeyiz.